fakat faza faza âzîma. بعد, fakat âzîma. Ama بعد, fakat âzîma. Ama بعد, fakat صلى الله عليه وسلم âzîma. Ama بعد, fakat âzîma. Ama بعد, fakat âzîma. Ama بعد, fakat âzîma. Ama بعد, fakat âzîma. Ama بعد, fakat âzîma. Ama Kitab-ı Tevhid adlı Risalesini, Risale-i Kayyimesini sizlerle beraber okumaya, şerh etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta en son almış olduğunuz bab hangisiydi Mehmet? Evet, ağaçlar, taşlar, taşlar. ve benzeri şeylerle teberruk, Teberrükte bulunmanın hükmü, babı. Evet, neydi teberruk? Dil bakımından, lügat bakımından, teberruk neydi yani? Lügat olarak, yani dildeki Arapçada bereketlendiği zaman ne anlaşılıyor? Bir, bolluk, kesret, evet ziyade, bir de devamlılık. Yani bereketlendiği zaman Arapçada iki manaya geldiğini söyledik bereketin. Bolluk ve devamlılık. O yüzden Arapların su birikintisine suyun çokça birikindiği yere ne dediklerini söyledik. Araplar ne diyor buna? Birke diyorlar. Birke. Birke. Yani gölet. Ne olmuş? Yağmur damlaları damlamış, damlamış, damlamış. Orada yine oluşturmuş? Su kümesi oluşturmuş. Buna birke diyorlar. Devamlılığı ifade eden. Kayıt ediyoruz arkadaşlar. Bu kayıtlara gerek yok bunlara. Mesela bu hafta da şey yapalım. Evet. Devamlılık devamlılık ifade eden yani Arapçada be -ra yani be-ra-ka devamlılığı ifade ettikleri bir kelime türetmişler. Bir kelime kullanmaktalar. Nedir o kelime? Nedir arkadaşlar? Devenin çökmesine ne diyorlardı? Devenin çökmesine Arapçada buruk yani bereke el Deme ne yaptı? Çöktü. Bu iki manadan da ne anlıyoruz? Bereket. Ne var bereket? Ne demek bereket? Hangi manalara gelmekte? Yani hayrın çoğalmasını, artmasını ve devamlılığını ne yapmak? İstemek. Teberruk. Tefakul kalıbından olduğunda tefakul kalıbından olduğunda diyoruz ki bereketi ne yapmak? istemek olmak, arzulamak. Dedi ki bereket ummak, teberruk etmek meşru da olabilir. Memnu yasak da olabilir. Meşru olmasının şartları neydi arkadaşlar? Yani ne zaman bereket meşrudur, bereket umulur Ve ne zaman bereket memnudur umulmaz. Hangi şartlara haiz olursa meşrudur, hangi şartlara haiz değilse memnun olur. Evet kim hatırlıyor? Bir. Evet hakkında bereketin onda bereket olduğuna dair bir değil olacak. Mesela Mekke. Mesela Medine. Mesela Kur'an. Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Onun zatı ve zatına muttası olan şeyler. Mesela Kudüs. Allah orayı mübarek kılmış. Değil mi? Kur'an-ı Kerim. İkincisi Evet. İkincisi Hasan. Söyle Hasan. Hakkında bereketin sabit olduğu o şeyin, o şeyden nasıl teberruk edeceğimiz, nasıl bereket hayır olacağımızın keyfiyeti. Değil mi? Bunun örneğini verdik, yani dedi ki Aleyhisselatü Vesselam تَسَحَّرُوا فَاِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً Ne yapın? Saur sağur yapın, sahurda ne vardır? Sizin için bir bereket vardır. Şimdi bir sahur yaparak ondan bir bereket umacağız, bir hayır umacağız. Değil mi? Yani bir hayır elde etmeyi arzulayacağız. Şeyhiyet olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği şekilde, birisi dese ki ben sahur yapıyorum niçin? Çoluğum çocuğum hastalıktan kurtulsun diye. Paramat, para eklensin diye. Zenginliğime zengin eklensin diye biz deriz ki bu keyfiyet yanlış, yanlış bir keyfiyet. Veya evinden cinler çıksın diye. Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncü şart. Evet, kim hatırlıyor? Üçüncü şartı? Selebi. Evet. Yani bereket olan şeye, sebep <gülüyor> Yani bereket olan şeye, hadd-i zatında değil, allah Teala'nın onun bir sebep olarak ettiğini Asıl bereketin sahibinin kim olduğunu Allah olduğunu ne yapmak gerekiyor? Bilerek, itikat ederek bereketi ummak gerekiyor. Yani bu üç şartı içinde bulundurursa niyetinde bulundurursa bereket uman kişi bunları bilerek yaparsa o kişinin bereketi ne olmuş oluyor? Meşru bereket olmuş oluyor. Yani ashab sahabeler biliyorlardı ki aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkan tükürük nedir? Mübarektir. Hayır vardır onda. Değil mi? Ve biliyorlar, keyfiyetini de biliyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda yapıyordu bir şeyler. Abdest sularına koşuyorlardı, birbirleriyle savaşırcasına ona doğru yöneliyorlardı. Böyle bir de izin verilmiş ki Aleyhisselatü Vesselam onlara bunu ne yapmış, ikrar etmiş. Aynı şekilde sahabeler biliyordu ki Aleyhisselatü Vesselam, bereketin sahibi o değil. Bizati bereketin sahibi kim? Allah Teala. Yani Aleyhisselatü Vesselam hani bir gün su getirdiklerinde bir seferde suları yetişmeyince aleyhissalatü vesselam'a getiriyorlar. Aleyhissalatü vesselam bu sudan bu su mübarektir. el min Allah Ve bereket kimdendir diyor. Allah'tan da oluyor. asap bunu biliyordu. İşte bu şartlar olursa, haiz olursa bu şartlar içinde barındırırsa teberruk caizdir. Alimler şunu da münakaşa etmişler, tartışmışlar. Devişler ki, yani mesela <gülüyor> Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek olduğunu söylüyoruz. Onun vücudundan kopan, ayrılan şeylerin de mübarek olduğunu söylüyoruz. Evet. Peki bugün için bizlere Aleyhissalatü Vesselam'a ait olduğu şeylerle teberrük etmesi caiz midir, değil midir? diye bir soru sorsak. Diyor ki alimler, Bizler bugün biliyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam'a nispet olunan, ona ait olduğu bir, iddia edilen şeyler sahih değil. Yani bunların ispatı mümkün değil. Ya yani ispatı ispatlamak için bir ne olması gerekiyor? Bir delil olması gerekiyor. Yani o sakalın Aleyhisselatü Vesselam'a ait olduğunu ispatlamak için ne gerekiyor? Bir delil gerekiyor. Yani bugün insanlar biliyorsunuz, özellikle e, ashabul Gış, üçkaçı insanlar kendilerini etrafında insanları toplamak için, müritlerini toplamak için bunu çok kolay yapabilirler. Yani bir büyüteçin içine kendi kılını koparıp bunu koyabilir değil mi? Nasıl ki bizler Aleyhisselatü Vesselam'ın kavillerini, sözlerini ona nispet edilmesiyle bir hemen kabul etmiyoruz. Bizatihi araştırıyoruz. Söylemiş mi, söylememiş mi? Senedi kimden gelmiş, kimden rivayet olunmuş? Aynı şekilde. Adam diyor ki bu Aleyhisselatü Vesselam'ın terliydi. Giydiği ayakkabısıydı. Evet o delillerinle sabit olsa, ispat olsa, evet, ama delillerinle ispat olmamış, sabit olmamış bir şey. Değil mi? Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında sabit olmamış. Ondan, onun kullandığı bizim hakkımız, bize rivayet, sahih yollarla rivayet olmamış şeylerden olduğu için, bunlardan teballük, caiz değildir. Evet, bugünkü konumuz inşallah arkadaşlar. Babun mâ câ'a fî li gâyrillâh. Allah'tan Gayrına, Allah'tan başkasına zebh etmenin, kurban kesmenin hükmü, bu Alimler diyorlar ki, kurban kesmek, kurban kesmekte bu ibadette ne vardır? Bir tazim vardır. Adına kestiğiniz şeyi ne yaparsınız? Siz tazim edersiniz. Yüceltirsiniz. Ona karşı muftakir olduğunuzu, fakir olduğunuzu ona muhtaç olduğunuzu ifade edersiniz. Ve onun yolunda infak ettiğinizi ifade edersiniz. Yani kurban bu bu, bu yönleriyle bir ibadettir. Alimler diyorlar ki kurbanda yani Allah için kesilen kurbanda iki unsur vardır. İki ibadet vardır. İki ibadet öne çıkar. Aleykümselamun aleyküm. Bir, selam. aleyküm selam. Bir, istiane. Yani Allah'tan yardım talep ediyorsun kurban keserken. Ne diyorsun kurbanı keserken? Bismillah. Değil mi? Ne diyorsun? Bismillah. Yani Allah'ın yardımıyla Allah'ın bana yardım etmesiyle ben bu kurbanı ne yapıyorum? Kesiyorum. Ve ne yapıyorsun bu kurbanı? Kim için kesiyorsun? Kastın ney? Lillah. Allah. Yani kurban keserken yardımı talep ettiğin, istiyanede bulunduğun ve kastettiğin bir şey var. Bu iki husus, şey bu kurban keserken gerçekleşirse ne olmuş oluyor? Bu kurban gerçekten Allah için kesilmiş oluyor. Yani bir insanın sadece Bismillah deyip kalbinden bu kurbandan kastı Allah geçirmediyse, geçirmeyerek kestiyse onun kurbanı ne olmuş oluyor? Red olunmuş oluyor, sahih olmuş. Ol, olmuyor. Önemli husus ne? Bismillah derken yardımı Allah'tan olarak kesmek ve kastın Allah'ına yapmak, tazim etmek, düzeltmek. Onun için aleyhissalatü vesselam hani rivayette diyor ya Allahümme hâze minke ve ileyk bu kurban senden bana geldi. Senin bana bir lütfun, nimetin. Ve ileyk sana, senin için. Diyor ki an Muhammed ve ummetihi bunu ne yap? Muhammedten ve onun ümmetinden kabul et. Bismillah. Allah, diyor ki Bismillah. Allah'ın ismiyle kesiyorum. Allah'ın isminden yardım alarak, müstahin olarak kesiyorum. Vallahu ekber. Ve Allah ne yapıyor burada Aleyhisselam vesselam? Tazim ediyor, yüceltiyor. Yani kastının bu kurbandan ne olduğunu söylüyor? Allah olduğunu söylüyor. Yani kurban kesirken suret bu şekilde olursa, niyet bu şekilde olursa, kurban ne olmuş olur? Sahih olmuş olur. Ancak kesen kişi Allah'ın ismiyle keser. Ve kastı başka bir şey olursa, niyeti başka bir şey olursa, onun kurbanı ne olur? Şirk olur. Tazim meselesinde, kasıt meselesinde ne yapmıştır? Allah'a değil de türbede atan, veyahut da hayatta olan, ve hatta bir taş, veyahut da bir ağaç, veyahut da herhangi bir şeye ne yapar? Yönelirse ve kastı oysa, velev ki Bismillah dese, onun kurbanı ne olur yine? Şirk olur. Bu sebeple Allah'tan istihane ederek, Bismillah diyerek kesecek. Ve kastı da, tazimi de ne olacak? Allah olacak. Diyor ki üçüncü sureti Allah'ın ismini almaz ve kastı da zaten ne değildir? Allah değildir. Mesela diyor ki alimlere örnek verirken Meryem oğlu İsa'nın adını anarak kesiyor adam kurbanı. İsa Aleyhisselam kesiyor. Ve kastı da ne? İsa Aleyhisselam. Şirk üstüne Şir. şirk. Dördüncü suret diyorlar ki yine Allah'ın adını almadan kastı şey yapar, keser. Yani belki ki İsa'nın adına kesiyorum der. Ama maksadı nedir? Allah'tır. Bu suret diyorlar. Yani, bu dördüncü suret azdır, nadirdir. Ama vuku bulur. Genelde yaygın olan, en çok bilinen, gözüken hangisidir arkadaşlar? Kurbanı hangisi? Tevhid ehlini kastetmezsek, dışarı çıkarırsa onları istisnaf olarak de, değil mi? Bakarsın ki insanlar ne yapar? Eğer bir veli diye iddia ettikleri, şeyh diye iddia ettikleri, bir alim diye iddia ettikleri bir adam geldiğinde ne yaparlar? Hemen Bismillah derler. Bakmışsın ki adam gelişinden dolayı 20 tane, 30 tane ne kesmişler? Kurban kesmişler. O kurbandaki maksat aslında onların kalbine döndüğünde, sorduğunda şey değildir. Yani insanlara et keselim de insanlar et yesinler, burada fakirler doğsunlar değil. Şeyh Efendi geliyor, yahut bir yönetici geliyor, yahut bir sultan geliyor, bir padişah geliyor, bir kral geliyor. Bakmışsın ki köy halkı 60 tane kurban kesiyor. Tak tak tak tak tak tak tak. Bismillah diyorlar. Ama kasıt ney, tazim ney? Gelene. Gelene. Bakmışsın ki sultan, yönetici, padişah dönmüş arkasını gidiyor. Onlar da kurbanları orada bırakmışlar. Onun peşinden ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Bu da nedir bir? Tazimdir değil mi? Yani tazim etmek, ululamak, yüceltmek, sadece o kişi için secdeye eğilmek değildir. Allah'tan korktuğun gibi ondan korkarsın, onu ne yapmış olursun? Tazim etmiş olursun. Allah'ı sevmen gerektiği kadar onu sevmiş olursun, onu ne yapmış olursun? Tazim etmiş olursun. Allah için akıtman gereken kanı, bu niyetle akıtman gereken kanı Ne yapmışsın? Onun için akıtıyorsun. Bu da nedir? Tazimdir. Burada da ne olur? Şirk olur. Halinden dolayı diyorlar ki haramdır bu tür şeyleri yemek. Etleri yemek, kurbanları yemek. Ama sana misafir gelecek ki bu da beşinci çeşit olan kurban kesimi. Sana bir misafir gelecek. Diyorsun ki ya misafir geliyor. Adama bir et keselim de ne yapsın? Et yesin. Buradaki kesiş adı, yani adını andığın şey Allah, Bismillah diyerek kesiyorsun. Ama kasıt Allah değil. Misafire yapmak? İkram bu, bunun hükmü nedir? Diyor ki bunun hükmü mubahdır, Caizdir. Yani sen ibadet olarak değil de et yeme maksadıyla. Ya kasapta et 25'e geliyor. Tamam mı? Biz üç arkadaş toplanalım da işte eti 15'e getirelim. Gidelim bir koyun keselim. Dersen, Bismillah dedi, kesersen, kalbinden de niyetinden de böyle bir Allah'ı tazim etmek, yüceltmek yoksa bu etin hükmünü olmuş olur, mubah olmuş olur. Ama adam bir ya işte Şeyh Efendi gelecek. 60 geliyor İstanbul'a. İşte dergahta onun adına 50 tane, 60 tane kurban akıtalım. Yollar kana bulansın şöyle bir. Derse, her birinde Bismillah deyip kesse bile, kasıt ne arkadaşlar? Allah'ı tazim etmek değil. Şeyh'i yapmak? Üceltmek. Üceltmek. O yüzden ne olmuş oluyor? Bu da bir şirk olmuş oluyor. Daha önceki derslerimizi açıkladığımız üzere, yani şirkin tek bir çeşidi yok. Bizler bir şeyin şirk olduğunu ancak ile bilebiliriz? Bir şey yolla bilebiliriz. Bir, hakkında şirk denilen şeyler nedir? Şirktir. Yani hakkında nasların, Kur'an'ı ay Kur ayetlerin, nebevi hadislerin, şirk dediği şeyler nedir? Şirktir. İnnel rukâ ve temâime şirk. Rukyeler ve muskalar, nazarlıklar nedir? Şirktir. Biz biliyoruz ki artık muska takmak nedir? Şirktir değil mi? Niye? Çünkü onunla ilgili ne var? Delil var. Onun şirk olduğuna dair. Bir şeyin şirk olduğunu anlamamızı bize gösterecek olan, bize onun şirk olduğunu öğreten olan başka bir şey de nedir? Onun ibadet olduğunu bilmemiz yeter. Eğer bir şey ibadetse bir şey ibadetse onun ibadet olduğunu biliyorsak, bildiysek artık onu Allah'tan başkasına sarf etmek nedir? Şirktir. Yani korkmak, kurban kesmek, ummak, tevekkül etmek, recada bulunmak, arzuda bulunmak, bu tarzda isteklerde bulunmak, istianede bulunmak, istigatede bulunmak. İbadet mi? İbadet. Çünkü biz ibadetin tarifini yaparken ne dedik? allah Teala'nın sevip, sevip, razı olduğu ve emrettiği gizli ve açık nedir? Her şey. Söz ve amellerin hepsi. İbadet ise bir şey. Dua. İbadetin neyi? <Sessizlik> ta kendisi. Dua huval ibadet. İbadetin ta kendisi. Biz duanın ibadet olduğunu öğrendikten sonra kalkıp da birisi dese ki şefaat ya Resulallah dese ne yapmış olur? Bu ibadeti Allah'a değil de kime yapmış olur? <Sessizlik> Resulüne yapmış olur. Ve bu şekilde ibadette yani duada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'a ne yapmış olur? Ortak etmiş olur. Doğru olan ne? Allah'ım peygamberini bana şefaatçi kıl. Çünkü şefaat talebinde bulunmak bir duadır. Öyle değil mi? O halde bunu yalnızca kimden istemeliyiz? Kime sarf etmeliyiz? Allahu u Teala'ya sarf etmeliyiz. Kurban da aynı bu şekilde. Kurbanın şimdi biz ibadet olduğunu nereden biliyoruz? Müellif burada zikretmiş. Allah-u Teala buyuruyor ki Kul inna salati صَلَاتِي nusuki". Ey Muhammed'deki inna salati, benim namazım, namazım. ve nusuki, kurbanım, ve mehyaya ve memati, hayatım ve ölümüm, lillahi, Allah içindir. Buradaki lillahi kelimesinde Mehmet, lam, harfi celi, istihkat diyor. Yani, ancak Allah onu hak eder. Ancak onu Allah hak eder. Tabi, İstihkak Allah'ın hak etmesi neyle ilgili burada? Namaz ve kurbanla ilgili. Hayatım ve ölümüm oradaki lam ne oluyor? Hayatım ve ölümümle ilgili lam? Mülk. Yani hayatım ve ölümüm kime aittir? Kim malikidir onun? Allah. Yani eğer kastın lillahi derken namazım ve kurbanım dersen oradaki lamın manası ne oluyor? Lam harfinin manası istihkak. Allah hak eder. مَحْيَا يَوْنَمَاتِي لِلّٰهِ Ölümüm ve hayatım Allah içindir dersen oradaki ilhamın manası ne oluyor? Sahiplik, mülk. Tamam mı? الْحَمْدُ لِلّٰهِ İstihkat. Allah hak ediyor. Allah hak... mahsustur. O, o hak etmiştir. Değil mi? Ama dersen ki mesela الْمُلْكُ لِلّٰهِ Mülk kimindir? Allah onun maliki Allah'tır. Burada da Lillahirabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Yani benim namazım ve nüsüküm kurbanım. kurbanım yalnızca kim hak eder? Allah hak eder. Ona mahsustur. Onun için yaparım. Hayatım ve ölümümün sahibi de Maliki de kimdir? Allah'tır. Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah. La şerikele. Hemen Allah, Allah Resulü buyuruyor ki hemen, La şerikele. Onun hiçbir ortağı yoktur. Yani benim bu kıldığım namazda <gülüyor> kestiğim kurbanda Allah'la birlikte ne tazim konusunda ne ismini anma konusunda hiçbir ortağı yoktur. Hiçbir ortağı yoktur. Aleyhisselatü Vesselam hemen ne yapıyor? Burada onu ifade edip belirtiyor. Allah kararının gibi bu ibadetleri hak edebilecek hiçbir ortak, eş, yok Ama bugün bakıyorsun ki adamlar, tasavvuf ekolu, tarikatçılar, öyle şeyler söylüyorlar, öyle şeyler bile alıyorlar ki, yani, bırakın ibadet konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı, Allah'a ortak koşmayı, eş koşmayı, rububiyette Allah Allah Resulü'nü, peygamberini Allah'a ne yapıyorlar? Ortak koşuyor, eş koşuyorlar. Adam diyor, televizyona çıkmış, videoları internette geziyor. Bütün diyor mahlukat hayatını peygamberin hayatından alır diyor. Yani bizler biliyoruz bu sıfat, bu vasıf kime ait? Allah'ın hay sıfatına ait Allah haydır, diridir. Ve her şeyi diriltmeye, hay etmeye o kadirdir. Herkes hayatını ne Onlar Ondan herkese hayatı o verir. Ama bu ne yapıyor? allah Teala'nın bu rububiyet vasfında, rububiyet sıfatında peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Kime ortak koşuyor? Ortak gösteriyor. Allah hangi konuda? Yani doğada değil. Ona yönelişte de değil. Yani Mekkeli müşriklerin ortak koşmadığı bir noktada Peygamber aleyhissalatü vesselamın kime ortak koşuyor? Allah'a ortak koşuyor. Yani Mekkeli müşrikler bunu duysa derler ya dur. Yani bizim latımız, menatımız, uzamız, onlar hakkında biz bunu iddia etmedik. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun yani? İnanın derlerdi. Çünkü onlar biliyorlardı ki Tek malik, tek yaratıcı, Halik, her şeyi yaratıp hayat veren, gözlere ve kulaklara sahip olan kimdir? Allah. Allah Teala'dır. Yani onların okuduğu bir kasideyi burada var. Kasideyi burada. Harakatçıların tasavvufçularının. Orada şöyle bir ifade geçiyordu ki: "Fe cudike ve durratiha. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ve ahiret senin cevdetinden, cömertliğinden meydana gelmiştir. Ve min ulûmike senin ilmindendir. İlmüllevhi vel kalemi. Levhi mahfuzda olan ve kalemin yazdığı o ilim, senin ilminin bir cüzündür, bir parçasıdır. Yani hepsi değil. Yani senin ilmin <gülüyor> bundan da büyük yani. Senin ilminin bir kısmı bu yani. Bu kaside e, e, şey, Burada, bu seyrinin yazmış olduğu kasideyi burada, burada kasidesi var. Şu anda Türkiye'de basılmış tarikatçılar böyle pazar günleri, işte Eyüp Sultan'a gidip şuraya gidip, buraya gidip, özel cemiyetlerde okuyorlar. Belki manalarını anlayarak, belki anlamayarak. işte o söyledikleri beyitlerden bir tanesi de bu. Dünya ve ahiret senin cömertliğindendir. Ve min uluğumike, ilminin bir kısmı da bir üzülde denir, el <gülüyor> levh ve el-kalem-i. Aleyhisselam <Vesselam> diyor ki ve nusuci ve mahya'ım ve memati lillah. Namazım ve kurbanım ancak Allah hakkıdır. Hayatım ve ölümümün tek sahibi odur. Rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan, la şerike le. Onu hiç mi ota Bunlar gelmişler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a övelim derken onu yüceltelim derken, onun şanını yükseltelim derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah'a ortak etmişler, ortak koşmuşlar, bunu okuyorlar yani. Şimdi kaside-i de bir tasavvufçu o der yani. Peygamberi övmede, Nebi aleyhissalatü vesselam'ı sena etmede, şanını yüceltmede bugüne kadar böyle bir şey yazılmamıştır. Böyle diyorlar. Halbuki aleyhissalatü vesselam bundan kesinlikle razı ve hoşnut olmaz. Olmazdı yani, Eğer ona söylenseydi bu. Yani adamın birisi gerekiyor ki, maşa Allahu ve sen Senle Allah ne dilerse, tamam mı? peygamberin neyi var? Bir dilemesi var. Yani adam olmayan bir şeyi ne yapmıyor ona? Evet. Söylemiyor yani. Ama Allah'la aynı anda zikrettiği için, aynı anda söylediği için dur diyor, beni Allah'a ne yaptın? Ortak mı ettin yani, beni Allah Allah'a ortak mı yaptın? Şimdi bu diyor ki, yani dünya ve ahiret peygamberin cömertliğinden, ikramından, Kalemin ve levh mahfuzdaki ilmin bir kısmındandır, onun ilmi. Yani bu, bu bunda sınırlı değil. Yani Levh-i mahfuzda demek, gelmiş geçmiş her şeyin kıyamete kadar gelecek olan, olacak olan şeylerin yazdığı, allah Teala'nın kaleme yaz dediği, kalem ne yazayım dediği, kıyamete kadar olacak şeyler yaz dedi. her şeyin yazıldığı şey, ilim. Yani bunu bilen Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir de bakıyorsun ki ilk hadisesinde hanımının gerdanlığı devenin altında kalıyor, bunu ne yapamıyor? bulamıyor, bilemiyor allah Teala bildirmediği için. Yani bir tarikatçıların, tasavvufçıların inandığı bir peygamber var. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden geldiğince ortaya sergilediği bir kul olan ve bir elçi olan, Resul olan bir peygamber var. Allah'ıma la teca'al kabri ve semen yu'ben Allah'ım benim kabrimi ibadet olunan bir vesen sen yu'puk yapma. İsra'la yani dua ediyor. Allah'tan talep ediyor. Aleyhissalatü vesselam. Yani bunlar hep neyi bize gösteriyor? Birileri uçmuş, gitmiş. Hristiyanların Mesih, Meryem oğlu İsa'yı düzelttikleri gibi düzeltmeye yeltenmişler ve onu ilah edinmişler. Aynı bizim ümmetimizde ne olmuş? Bunu bu ümmette yani. Kendini bu ümmetten nisfer eden insanlar bu hataya düşmüşler. Ama Aleyhissalatü vesselam diyor ki la Şerike'le onun bir ortağı. Yoktur. Yine Allah Teala buyuruyor ki, فَصَلِّي لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ كَوْثَرْ Biz sana ne yaptık? Kevser'i verdik. Ney kevser? Bol hayır. Ve o cennetteki ney? Urmant. Neyiz? Onu verdik. فَ <gülüyor> işte bundan dolayı Rabbine ne yap? Salli. Ya namaz ne demek? Düşünün arkadaşlar, namaz. İbadetlerin en büyük Kulun hesaba çekileceği ilk ibadet. İlk ibadet. Ve kulun Allah'a en yakın olduğu o ibadette, o namazdaki en yakın olduğu yer neresi? Seyce. En şerefli yerini, kafasını, burnunu, ağzını, ellerini, dizlerini yere koyduğu an, yani kulluğun tam anlamıyla izhar olduğu. Tamamen artık yani söze hacet kalmadan ifade etmeye gerek kalmadan ben kulum ve senin önünde ne yapıyorum? Secde ediyorum deyip Subhane Rabbiyal A'la en yukarıda olan, en yüce olan Allah'ı tenzih, tenzih ediyorum dediği o an kulun neyi arkadaşlar? Allah'ın en yakın olduğu an. Allah-u Teala da peygamberine diyor ki işte biz sana kevseri verdik. Fesalli sende ne yap? Namaz kıl. Yani secdeye git alnını koy bir yere o şerefli alnını koy. Subhane Rabbiyel de. Ve ne yap? Allah'a kurban kes. Nahr arkadaşlar. Nehara aslında özel bir ifadedir. Develerin ayakta kesilme tarzına biçimine nahr denir. Yatırılarak bıçağı vurmaya ne deniyor? Evet. Zebah. Mezbaha ne diyoruz ya biz Türkçede? Ayakta kesilme tarzına ne diyoruz? Nahr. Diyor ki bu aslında hepsini kapsar. Nahar. Yani kurbanı Allah için namaz kıl ve Allah için ne yap? Kurban kes. Aleyhissalatu vesselama bakın. Şeyhülislam Hulusi'nin İbni de diyor. Yani bedenle yapılan ibadetlerin diyor, en büyüğü nedir? Namazdır. Mal ile yapılan ibadetlerin en büyüklerinden bir tanesi de diyor nedir? Kurbandır. Ve dikkat edin Aleyhissalatu vesselamın siyerini hayatına bakın. Onun, onun Namaz ve kurbana ne kadar önem verdiğini görürsünüz. Biliyorsunuz, sabahlara kadar dizleri şişene kadar yara olana kadar Aleyhisselatü Vesselam, namaz kılıyor. Canı sıkılsa, yani içine şey düşse, dalansa Ya Bilal, kom, erihna biz sana Bizi ne yap? Kalk da bizi namazdan rahatlat. Diyor. Namaza böyle bir önem var. Kurban aynı şekilde. Bakın, Kaç tane kurban kesiyor hacda. 100 tane kurban kesiyor. 60 küsur, 63 tanesini kendi eliyle kesiyor. Allah'a için düşüyor musunuz? Allah tazim etmeye bakın. Yani hani bu tasavvufçuların, tarikatçıların tamam mı? Yani dünyayı ve ahireti onun cömertliğinden dolayı yaratıldığını iddia ettikleri, levh-i mahfuz'daki ve kalemin yazdığı ilmi bildiklerini iddia ettikleri peygamber Aleyhissalatu vesselam ubudiyette, kullukta alnını, en şerefli olan yerini, yüzünü secde etmekte, yere koymakta bu ümmet içinde en önde olan, bu ümmet içinde en hırslı olan kimse. Çünkü biliyor ki, kullukta abd, ne kadar ibadet içinde bulunursa, Allah'ın katındaki değeri o kadar ne yapacak? artacak. Yani çünkü sen kulsun. Öbür küsü yaratıcı, halık, ma'bud, ibadet olunan, Evet. Buradan anlıyoruz ki bu ayetten namaz kılmak nasıl bir ibadetse, kurba, ibadet ise, kurban kesmek de öyle bir ibadettir. Tazim olunması gereken, tevcih ibadetin ve bu ibadetin sarf edilmesi gereken tek şey vardır, lah vardır. O da kimdir? Allah-u Teala'dır. An Ali anhu kal, Ali radıyallahu anhu buyurdu ki Haddeseni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 kelime. Had. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ne yaptı? 4 kelime. Arapçada kelime cümle manasında da kullanılıyor. Cümle. Doğru. Ne Aleyhissalatu aleyhi vesselam'ın anlattığı 4 cümle. Lanallahu men zabaha li gayri <-la57> Allah'tan gayrı için, Allah'tan başkası için kurban kesin. Allah ne yapsın? Lanet etsin. Neydi lanet? <gülüyor> Allah'ın rahmetinden tart olunması, uzaklaştırılması, uzak olunması demek. Yani aleyhissalatü vesselamın burada lanet etmesi, Allah'ın rahmetinden uzak olsun demesi, bu, bu eylemin, bu fiilin bize ne olduğunu gösteriyor Mehmet? İbadet olduğunu gösteriyor. Öncelikle kurban kesmenin. Ve Allah'tan gayrına kesilmesini de ne gösteriyor? Şirk, Şirk olduğunu gösteriyor. Çünkü bu bir ibadet. İbadetse yalnız kim yapılması lazım? Allah Teala'ya yapılması lazım. Lan Allah'ım lan ala validayhi. Allah anne babasına lanet edene ne yapsın diyor Resulullah Aleyhisselam? Lanet etsin. Sahabeler soruyor rivayette. Ya diyor adam diyor neyse yani bir insan nasıl annesine, babasına şey yapar şeyler? Ya lanet eder. Rivayette solar manasında da var ki buradaki lanet diyorlar sövme. Aleyhisselam şöyle açıklıyor onu. Çok ilginç bakın. Ki, yani o diyor, gider başkasının anasına söver. O da kalkar onun anasına babasına söver. Yani kendi anne babasına sövünmeye ne yapar? Müsaade eder, sebep olur. İşte diyor o Allah ne yapsın diyor. Lanet etsin. La'anallahu men muhdisen. Üçüncüsü Allah muhdis olmayan şeyleri yapan Genel bir ifade bu. Sadece bidatları kapsamıyor. Bidat ve günahları da kapsıyor. Onu ivâ edeni, onu koruyanı ne yapsın diyor? Allah ona lanet etsin. Yani Allah günah işleyen, kul hakkı yiyen. Bidatlar çıkaran adamı ne yapsın? Bidatlar çıkaran kişiyi saklayanı, koruyanı Allah onu lanet etsin. Diyor. Ona lanette bulunsun. Yani korumak, gözetlemek iki türlüdür diyor alimler. Bir alır evine saklar. Gizler der ki yani sen burada saklan. Sen bir da tehlisin. Yani Seleye kalarlarsa, şey yaparlarsa ee, kötü olur. Sana acı verirler. O yüzden sen burada gizlen der. Bu bir saklama türüdür. Bir de nedir? Parasıyla destekler. Manevi olarak gizler onu saklar. devam eder. Seni kimse göremez, kimse bulamazlar. Bu tür koruma da bu lanetin kapsamında duruyor, âlimler. Yani bir bir dakice gizlemek, saklamak, ona manevi destek de bulunmak, kollamak, gözetlemek lanete <gülüyor> sebeptir. tır. Lanet, Allah'ın lanetine sebeptir. tır. <gülüyor> Yer yüzünün sınırlarını, hudutlarını değiştirenlere Allah ne yapsın diyor? Lanet edsin. Yani komşuların arsasını birbirinden ayıran, evlerini birbirinden ayıran arsaları birbirinden ayıran, alamet, işaret, sınırları değiştiren. Var böyle uyanıklar. Tarlalarda olsun, tapularda olsun, şimdi günümüzde. İşte buna ne var? Lanet var. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, bu tür adamlara Allah ne yapsın? Lanet etsin. Bu hadisin başında da gördüğümüz gibi ifade ne? La Allahu men zabaha li gayriyyah. Allah'tan gayrına, Allah'tan başkasına kurban kesen, Allah lanet etsin. Adam diyor ki ya kardeşim biz gidiyoruz Sümrül Efendi'ye Bismillah deyip kurban kesiyoruz. Sen bizi nasıl olur da Sümrül Efendi adına kurban kestiğimizi söylersin dersen ne deriz? Yani ah. göre, He, sen ne yaptın? Evet. İstianede Allah'ın adını anmada kurbanı <gülüyor> Allah'ın <gülüyor> adını anmada ilk şartı gerçekleştirdin ama kast olarak, teveccüh olarak, yönelme olarak, tazim olarak senin kurbanı kesmenin maksadı ne? <gülüyor> Sümrül Efendi onuş baba, Somuncu Baba, Eyüp Sultan ve diğerleri. Sen burada ne yaptın? Allah'tan gayrına, Allah'tan başkasına kurban kestin. Velev ki desen ki ben Allah'ın adına ammim. Şimdiki delilimiz ise İmam, İmam Muhammed İbn Abdül Vahhab'ın zikretmiş olduğu delil alimlerin çoğu tarafından zayıf görülen bir hadis. Bir kısmı tarafından da bu hadis ee, sahih görülüyor. Hadi şöyle, Antarık İbni Şihab yani hadisin hakkında konuşulan hadise zayıf denilen sebeplerden, illetlerden bir tanesi bu. Tarik İbni Şihab el-Beceli kimi alimler diyor ki bu nedir? Sahabedendir. Kimileri diyor ki sahabedendir ama peygamberi ne yapmamıştır? Görmemiştir. Kimi de diyor ki hayır peygamber sahabeden değildir sahabeden değildir diyenlerin görüşüne göre bu hadis ne olur? Onun hadis ilimindeki ismi ne? <gülüyor> Tabi'in. Tabi Peygamberden direkt hadis rivayet ederse ne olur? Mürsel, mürsel, mürsel olur arkadaşlar. Mürsel. Anlattık size. Mürsel hadis. 3-3 hafta önce mürsel. anlattık. Mürsel. Değil mi? Karan mürsel değil azam. Normal mürsel. <gülüyor> mürsel hadis de zayıftır. Ama desek ki, desek ki, Biraz hadis ilmine girelim böyle. Her hafta bir şeyler açıklıyoruz. Hadis ilmine, Mustafa Hadis'e. Desek ki bu sahabedir. Yani bu Tarık İbni Şahab sahabedir ama peygamberi, peygamberden hadis rivayet etmemiştir. Peygamberden bir hadis duymamıştır. Sadece görmüştür desek. Onun hadisi ne olur? <gülüyor> Onun hadisi ne olmuş olur? Merfû <gülüyor> mürsel. Yani sahabenin mürseli oluyor. Yani nasıl sahabenin mürseli oluyor? Peygamberden duymamış ama kimden duymuş onu? <gülüyor> Sahabeden duymuş. Ama onun hadisi nedir? Sahi midir? Saitu. Çünkü sahabenin hepsi nedir? Oduldur, adildir, adaletlidir, sıkadır, adildirler, adaletlidirler. Ama tabi'in için bu geçerli mi? Değil. Yani tabi'in zamanında bütün fitne çıkmış. Yani sahabe için ancak bu teskiye referans var. Yani i̇bn Abbas daha çocukken hatta görmediği olayları peygamberden nakletse, rivayet etse, e bilsek ki biz o i̇bn Abbas bunu Ayşe'den, radıyallahu duydu, başka birisinden duydu. Veya bilmesek kimden duyduğunu ama tahminlere göre kimden duydu bu? Sahabeden duydu. Biz bu hadis i̇bn Abbas peygamberden duymadığı için miyiz? mıyız? Evet. Çünkü aldığı kişi kim? Sahabe. Yine onun gibi sahabe. Ama tabiinden olan bir adam Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis nakletse düşenin kim olduğunu bilmiyoruz biz. Sahabe de olabilir düşen, Sahabe de olmayı, tabi de olabilir. Ve tabi'nin tümü ne değil? Adil değil, sıkadil. Adalet mefhumu, yani adalet kavramı onlar için, tümü için geçerli değil. Sahabeler için adalet var. O halde bu hadisi zayıf görenler diyorlar ki, Tarık ibni Şihab el-Beceli nedir? Sahabe değildir. E ne diyor hadiste? Diyor ki, Tarık ibni Şihab el-Beceli, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Peygamber aleyhisselatü dedi ki, dedik. Yani ilk illet bu. Biraz anlayın. Öğrenin hadislere neden zayıf denir, neden sahih denir. Yani tarikatçılar, tasavvufçılar bu ilimden uzak kaldılar. Ne diyor? Hadisinin zayıfı mı olur? Zayıfı şişmanı olur mu? Diyor da. He. adam. Kim öyle he, he. Yani yakında satarlar. Hadis ölçer, hadis tartar artar. Hadisinin zayıfı, zayıfı şişmanı olur mu? Diyor. Yani bunlar ahmaklıklarından, bu ilmi bilmemelerinden, bu ilimle dalga ve alay geçmelerinden dolayı bunları söylüyorlar. Bu ümmetin selefi, bu ümmetin büyük alimleri ömürlerini vermişler. Buharı 18 yılını vermiş. Buharı'yı yazmak için. Alimler böyle cımbızla teftiş etmişler böyle. Diklemişler, incelemişler. Yani noktasında bir ne kadar araştırmışlar her şey. Bu hadisin ikinci illetlerinden bir tanesi arkadaşlar. Diyorlar ki, rivayet zincirinde kim var? El-A'meş denen bir adam var. A'meş denen bir adam var. Bu adamın adı Süleyman bin Mehran. Süleyman bin Mehran diyor ki A'meş bu adam diyorlar müdellistir. Müdellis. Ne demek müdellis? Tedlis yapıyoruz. Ne demek tedlis yapıyor yani? Hayır. Hadis ilminde tedlis denen bir mefhum daha var. Nedir tedlis? Ravi, Ravi. Mesela o hadisi bir önceki, bir üst tabakadan duymadı. Şimdi dese ki mesela ben desem ki Kadir. Kadir'den rivayet ettim, ama duymadım Kadir'den. Diyorum ki Kadir'den. An Kadir. Kadir'den. An ile yani. An ne Kadir'den. Evet, duymuş, da. Gibi, duymuş gibi ne yapıyorsun sen? İma ediyorsun. Duyduğunu ima ediyorsun ama sen ne yapmadın bunu? Yok. Duymadın. Halbuki arada ne var mesela? Diyelim ki ben Kadir'le muasırım. Aynı çağda yaşamışım. Kadir'den sonra bir tabaka var. Bir tabaka sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Üç kişi var aramızda. Peygamberle benim aramda üç kişi var. Kadir'le beraber. Ama ben bu hadisi Kadir'den duymadım. Gittim Mustafa'dan duydum. Ne yaptım ben? Zinciri, silsileyi uzattım. Bu hadis ilminde şey değil. Hoş bir şey değil. Ne yapıyor bazı hadisçiler? Aradan düşürüyorlar Mustafa'yı. Diyor ki Kadir'den. Evet doğru Kadir'den. Ama duydun mu sen? Yok. Ona ne deniyor? Bu hadiseye ne deniyor? Bu yani Ravi'nin böyle yapmasına hadis ilminde ne deniyor? Tedlis. Tedlis. Tedlis. Yapan kişiye de ne deniyor? Mudellis. Mudellis. Arada duyduğunu çıkartıyor. Direkt ondan ne yapıyor? Rivahtiyor. Evet. O adam Kadirle aynı çağda yaşamış mı? Yaşamış. Yani ondan duyma ihtimali var. Ama duymamış. İşte hadisin ikinci illeti bu diyorlar. Ravi ne yapmamış? Ahmet yani denen Ravi. Haddeseni bana anlattı, akbarani bana haber verdi gibi ifadeler kullanmamış, direkt an diye geçmiş aradan, Kadirden. Deseydi ki, bu Ravi. diyor ki bu modelist olan bazı Ravi'ler var ki, dese ki, bana haber verdi ki, ondan duydum ki, ondan işittim ki, derse bu hadis nedir? Sahitir, yani onu alabilirsin. Buradaki tedlisin bir zararı yok. Ama bu tedlis yapan adam derse ki, Kadirden. Derse ki, Ebu Hurayra'dan ne yap orada? Dur. Hadisin ikinci illeti de diyorlar, bu. Ne bu hadis arkadaşlar? Senediyle ilgili bu kadar konuştuk. Manası ne? Manası ne bu hadisin? Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, ''Dakalel cennete raculun fi zubabin'' Bir adam cennete bir sinek sebebiyle girdi fi zubab, buradaki fi harfi celi, Arapça'da demek fi harfi Normalde içinde demek. Ama bazen sebep olarak kullanılabilir, sebebiyet. Dekaletin nara imraatun fi hirra. Hadisinde diyor ki, Peygamber Aleyhisselam <gülüyor> bir kadın cennete kediden dolayı, kedi sebebiyle ne yaptı? Girdi. Niye? Ne diyor? Bıraktı onu, yemeğini yesin. İzin verdi. Ne yaptı da onu? Diyor? Evinde hapsetti yani. Şimdi buradaki de bu adam ne yapmış? Cennete girmiş. <gülüyor> ne sebebiyle? Sinek. Basit bir sinek. Ve dekhaler rajulun fi zubak. Bir adam da diyor cehenneme ateşe ne ile girdi? Sinek sebebiyle girdi. <gülüyor> Dedi ki sahabeler. Ve keyfe zâlike ya Resulallah. Ya bu nasıl olur? Birka aleyhsâdâsevâ. Merra rajulani. İki adam uğradı, geçti. Ala kalmin lehum sanem ibadet ettikleri putları olan bir sanemleri olan putları olan bir kalbin yanından geçecekler. La yecuzu ahadun hatta yukarı lehu şeyan o puta kurban kesmeden ibadet maksadıyla yukarı takrib yani kurbe niyetiyle yukarı yukarı takrib niyetiyle ibadet niyetiyle kurban kesmeden kimseyi yapmıyor. Geçirmiyorlar. فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ Diyorlar ki bir tanesine قَرِّبْ Hadi kurban kes. şey, لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ اُقَرِّبُهُ Kurban kesecek yanımda hiçbir şey hiçbir şeyim yok. Kurban keseceğim hiçbir şeye sahip değilim. قَالُوا لَهُ Der ki ona o kavim قَرِّبْ وَلَوْذُ olsa ne yap? Kurban et. Sinek de olsa kurban olur. Dikkat edin, bazıları diyorlar ki yani bu hadiste ne sureti var? İkrah. Ne demek ikrah? Zorlama. Nasıl olur da diyorlar bu adam zorlandığı halde cehenneme giriyor? Baştan yanımda, yanımda yok diyor. Dikkat edin. Ne diyor? Yanımda yok diyor. Bak şimdi cennete girecek olan adam ne diyecek? Allah'tan başkası için He. Yani diyor, Allah'tan başkası için kesmem. O ne diyor? Yani burada bir zorlama, zorlamadan da ötene var bir arzu. <gülüyor> var yani, kalpten bir istek var. <gülüyor> olsa kesecek. قَرْرَبْ <gülüyor> وَلَوْ زُبَابَلْ Sinek de olsa kes. فَقَرَّبَ زُبَابَلْ Bu adam ne yapıyor? Sinek kurban ediyor. فَخَلُّوا <gülüyor> سَب۪يلَهُ O adamın yolunu ne yapıyorlar? Bırakıyorlar, geç yolunu devam et. فَدَخَلَ <gülüyor> النَّارِ Ve bu adam, bu ameliyle ne yaptı? Cehenneme, ateşe giriyor. فَقَالُوا <gülüyor> لِلْاٰخَرِ Geliyorlar diğerine. قَرِّب <gülüyor> hadi kurban et. Ne diyor? Bakın o. Benim kurban edecek bir şeyim yok demiyor. Diyor ki مَا كُنْتُوا لِيُقَرِّبَ şey شَيْعَنْ دُونَ Allah. Allah'tan başkasına hiçbir şeyi kurban edecek değilim. Cevaba bak. Diyorlar ki onlarda ne yapıyorlar? فَدَرَبُوا <gülüyor> اُنُقَهُ Onun boynunu doğruyorlar. فَدَقَلَ الْجَنْنَةِ Böylece o kişi ne yapıyor? Cennete giriyor. Şimdi müellif rahimahullah diyor ki, Bu hadisi kim rivayet etmiş? Ahmet rivayet etmiş. İmam Ahmet bu hadisi arkadaşlar mevkuf olarak rivayet ediyor. İmam Ahmet bu hadisi ne olarak rivayet ediyor? Mevkuf yani peygamberin sözü olarak değil. Kimden rivayet ediyor? Sahabeden rivayet ediyor. Diyor ki müellifin burada, bu diyorlar, yani bu şekilde hata yapmasının sebebi şu olabilir diyorlar. İbnül Kayyim, İbnül Kayyim de Rahimahullah kitabında, diyor ki, Edda ve Dava kitabında bu hadisine yapmış? İmam Ahmet'e merfu olarak merfu olarak nispet etmiş. Ondan dolayı İmam Mu'allif Rahimahullah burada onu ne yapmış olabilir? Taklit etmiş olabilir diyorlar. Hadis'in İmam Ahmet'teki rivayeti nedir? Mevkuf. Mevkuf neydi? Yani sahabeden, sahabeden, mevkuf sahabeden. Şayet hadis sayı olarak kabul etsek, şayet hadisi sayı olarak kabul etsek, sahabeden böyle bir mevkuf rivayetin olması, o rivayetin hükmünü ne olarak gösterir bize? Merfu olarak gösterir. Yani peygamberdenmiş gibi gösterir ifadeler. Neden? Çünkü böyle bir söz, sahabenin içtihadıyla kendi kafasına göre söyleyebileceği bir şey, değildir. Hadis ilminde bir de böyle bir şey var. Ne o? i̇bn Abbas'tan bir rivayet var. i̇bn Abbas'ın sözü diyor ki i̇bn Abbas şunu yapmak sünnettir. Şunu yapmak sünnettendir. Hadis İmrinde böyle bu hadis ne? Mevkuf. Yani sahabenin sözü. Merfu değil. Ama bu, bu hadisin, mevkuf hadisin hükmü ne? Çünkü i̇bn Abbas içtihadıyla böyle bir şey yapamaz? Söyleyemez. Anladın mı? Bu hadis İmrinde arkadaşlar, kelimleri artık Öğrenin. Mürsel, mevkuf, mevfu, tamam. Ravahu Ahmet. Fihi mesail. Bu hadis var? Faydalar var. Sen evet. edersin? Kalir okusun bize inşallah bunları. Evet. evet. Çekilen konular bir. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, alemlerin Rabbi Allah içindir. Ayetinin tefsiri. Evet, tefsir ettik bunu. 2- O zaman sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Ayetinin tefsiri. 3- Hadiste Allah'tan başkası için kurban kesene lanetin öncelikle zikredilmesi. Evet. Yani allah Teala ya bakın, ayetlerde de böyle. <Sessiz> وَقَضَى Rabbuka أَلَّا tabudu اِلَّا اِيَّهِ Allah Teala hak hukukları saydığı ayetlere bakın. Önce kimin hakkıyla başlıyor? Kendi hakkıyla. Ve kadâ rabbuke rabb ne yaptı? hükmet. Allah tapu yalnızca Ancak ona ibadet etmenizi ve bil vâlideyn ihsana. Anne babaya da ihsanda bulunmalıyız. Önce anne babayı zikretmiyor. Kendi hakkını. Bakın lanet edilen dört tane cümle var. İlk zikredilen şey ne? Tevhid, ibadet. Evet. Dört. Ana babaya lanet eden kimsenin lanetlenmesi, bir başkasının ana babasına lanet ederek onun da senin ana babana lanet etmesine sebep olman da böyledir. Aynen böyle. Yani sen adamın anasına o da görüyor, sen ona söylüyor. Sen burada ne yaptın? Annene, babana sövdürmeye sövdürmeye sebep oldun. Ve lanet yedin. Yani Allah lanet ediyor sana. Evet. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu, bu tür lanetler tövbeyle de almadı ki bir mutlak lanet var yani. Genel bir lanet. işte küfür gibi, büyük böyle günah gibi ve ondan tövbe etmeye gönülen ameller var. Bu lanet, yapan kişiyle beraber devam ediyor. Ama tövbe ederse bir adam, tövbe ederse, o yapmış olduğu şeyden, fiilden pişman olursa, terk ederse, onun laneti olmuyor, kalkıyor. Evet. 5. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bidatçı ve benzeri suçlu kimseyi barındıranın lanetlendiğini bildirmesi bu işlediği bir suç sebebiyle üzerine Allah'ın hakkı olan bir ceza gereken kimsenin bu cezadan kaçmak üzere birine sığınmasıyla olur. Sığındırmayacaksın. Adam diyor ki ya senin şu dükkanın ne kadar güzelmiş. Burada biz bir dergi açalım da burada bir hatma yapalım. Perdeleri de çekelim. Gayrı resmi burada zikrimizi çekelim. Sen ne yaptın bunları? Barındırdın. Yani dünya metaı için iki Dünya için kira karşılığında bir bidatçiyi ne yaptın? Gizledin. Olmaz. caiz değil. Evet. 6. Arazi sınırlarını değiştirenin lanetlenişi. Bu da seninle komşun arasındaki araziden senin hakkın ile onun hakkı olan kısımları ayırt eden işaretleri onun haberi olmadan ileri geri değiştirmendir. 7. Evet. Muayyen belli bir şahsı lanetlemek ile umum genel manasında masiyet sahiplerini lanetlemek arasında fark gözetilmesi. Yani muayyen lanet belli bir şartlardan sonra yapılır. İki selef bu muayyen laneti yapmış. Oğlanca lanet etmiş. Ama sen bir adamı gördün. Bir hadiste geçen lanet olan bir şey yapıyor. Hemen ona ne yapma? Allah sana lanet etsin. Deme. mi tamam. de ki Allah Bizzatçıyı saklarına lanet etti. Lanet etsin. Evet. 8. Büyük ibretle dolu şu sinek kıssası. Evet. 9. O kimsenin bunu kasten bu sineği kurban olarak sunmak istemiş olmadığı aksine başkalarının kötülük etmesinden kurtuluşun çaresi olarak yaptığı halde cehenneme girmesi. Yani aslında burada müellife birçok alim katılmıyor. Bilakis onu kesen kişi neydi? Kur yani kurban, kurban eden, maksad ve kasıt neydi? Yani yapmak. Evet. Hı hı. 11. Cehenneme giren adam ise öncesinde Müslümandı. Çünkü şayet zaten kafir biri olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için bir sinek yüzünden cehenneme girdi demezdi. Burada niye bunu zikrediyor? O Müslüman birisiydi diye. Çünkü bazı alber diyor ki, Demişler ki, yani bu adam zorlanmıştır, ikrah edilmiştir, zorla kurban kestirilmiştir. Cehenneme girmesinin sebebi ise aslında zaten o neydi? Kafirdi, Müslüman değildi, ondandır sözleri. Ne binaen diyor. Bu görüş doğru olan bir görüş değil. Yani doğru olan görüş değil. O adam Müslümandı. Ne yapmak istedi? Onların putlarına kurban sunmak istedi. Bu şekilde de dinden çıkmış oldu ve ateşe girmiş oluyor. Evet. 12. Bunun şahidi bir sahih hadiste şöyledir: Hı. Cennet sizden birinize ayakkabısının bağcığından daha yakındır. Cehennemde öyle. Bu kadar yakın. Cennet ve cehennem sizlerin ayakkabınızın bağcığından daha yakın. Evet. 13. Puta tapan milletlerde dahi gerçekleştirilmesi istenilen asıl büyük maksadın kalbin ameli kastı olduğu anlaşılıyor. Evet. Velev ki sinek olsa bile. Yani görelim senin kalbindeki şeyi. Ta azimi, yüceltmeyi. Şimdi de öyle değil mi? Sen de ba hadi bağlılığını görelim diyor. İşte, bağlılığını ancak böyle anlarız diyor. Bakalım kabul edecek misin şeyhin söylediği küfrü, şirki, vahdir, vursuzluğu. Yani onlar böyle birçok şey var. E, duyuyorlar hocalarının şirk sözler söylediklerini, küfür sözler söylediklerini. onlar <gülüyor> şu anda imtihan. Şimdi bağlılığını anlayacağız. Sadakatini anlayacağız bakalım. Onu kalıp geçecek misin? geçmeyeceğiz. Evet. Var şu anda bu. Var yani tarikatlar. Evet. Yenilecek bir şey olmadığı halde bir sinek de olsa kurban sunmasını istemeleri bunu gösterir. Evet.